Bismillahirrahmanirrahim Nahl suresi 26 ve 27. ayetler Kendilerinden öncekiler de düzen kurmuşlardı. Bunun üzerine Allah binalarını temellerinden çökertti de üstlerindeki tavanları başlarına yıkıldı. Hem bu azap onlara hissedemeyecekleri taraftan gelmişti. Sonra da kıyamet gününde onları rezil eder ve der ki Haklarında tartıştığınız benim ortaklarım nerede? Kendilerine bilgi verilmiş olanlar der ki Doğrusu bugün rezillik ve zillet kafirleredir. i̇bn Abbas rivayetle kendilerinden öncekiler de düzen kurmuşlardı ayeti hakkında O düzen kuran yüksek bir kule inşa ettiren Nemrut'tur demiştir. 28 ve 29 Melekler kendilerine zulmetmiş olanların canını alırken biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim oluyorlar. Hayır Allah sizin neler yaptığınızı bilir. Haydi cehennemin kapılarından girin. Orada temelli kalacaksınız. Büyüklenenlerin durağı ne kötüdür. Allah subhanahu ve teala kendilerine zulmetmiş müşriklerin ruhlarını teslim etme anındaki durumlarını ve ruhlarını almak üzere onlara meleklerin gelişini haber veriyor. Onlar, biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek işitme, itaat ve boyun eğme ısrar ederek teslim olurlar. Nitekim onlar Allah'a dönüş gününde, ahirette de amdolsun Allah'a ki ey Rabbimiz biz müşriklerden değildik. Yine Allah onların hepsini yeniden dirilteceği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin ederler buyuruyor. İşte onların ruhları cehenneme öldükleri günden itibaren girecek. Kabirlerindeki cesetlerine cehennemin sıcaklığı ve sıcak yeri gelecektir. 30 31 ve 32 Muttakilere Rabbiniz ne indirdi denildiği vakit hayır indirdi derler. Bu dünyada ihsan edenlere iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Muttakilerin yurdu ne güzeldir. Aldın cennetlerine girerler. Onların altlarından ırmaklar akar. Orada diledikleri kendilerinindir. Ve işte Allah muhtakileri böyle mükafatlandırır onlar meleklerin güzel güzel canlarını alacakları kimselerdir selam size yaptıklarımıza karşılık haydi girin cennete dönelim evet bu ayette biraz önce mutsuzlar hakkında verilen haberin hilafına mutlular hakkında verilen bir haberdir. Mutsuzlar kendilerine Rabbınız ne indirdi denildiği zaman cevaptan yüz çevirerek hiçbir şey indirmedi. Bu ancak değişmişlerin masallarından ibaret demişlerdi. Bunlar ise hayır indirdi. Ona tabi olan ve imanlar için rahmet bereket ve güzellik indirdi derler evet sonra onlara mutlu kişiler Allah'ın peygamberlerine indirdikleri içinde Allah'ın kullarına neler vaat etmiş olduğunu anlatılır ve şöyle haber verilir bu dünyada ihsan edenlere iyilik vardır ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Sonra Allahü Teala onların ruhlarını teslim etme anındaki durumlarını haber vererek onlar şirkten kirden ve her türlü kötülükten tertemizdirler. Melekler onlara selam verecek ve onları cennetten müjdeleyeceklerdir. allah Resulü Teala vesselam kafirin ruhunun cesedinden çıkışını zikrederken çöğür dikenini insanın boğazının içine sokulduğunu şöyle bir döndürüp bütün damarları yakaladığını ve yukarıya çekerken nasıl bütün damarları çekip alınıyorsa veyahut da yün çırpan birisinin yaş yün çubuğunu yunun içine şöyle vurup kaldırdığında nasıl ki yunlar halaç pamuğu gibi savruluyorsa kafirin ruhunun bedenden çıkarken öyle eziyet göreceğini ama müminin ruhununsa aynen bir sineğin insanın yanağına konup ısırdığı kadar bir acısının olduğunu zekrediyor. Allah bizi iman etinden kılsın ve ruhumuzu Müslüman olarak alsın ve meleklerin sıram verdiği insanların arasına bizleri de katsın. Amin Ya Rabbi. 33 ve 34 Onlar kendilerine meleklerin veya senin Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Bunun için işledikleri kötülüklere uğradılar ve alay ettikleri şey onları kuşattı. Allah subhanahu ve teala burada kardeşlerim. Müşriklerin batıldığı ısrar ve devam etmeleri ve dünya ile aldanmaları karşısında onları tehditle bunlar meleklerin canlarını almaya gelmesini mi bekliyorlar buyurur. Bu açıklama kata denindir veya senin Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar ayetinde kıyamet günü ve orada görecekleri korkular kastedilmektedir. 35 36 ve 37 Şirk koşanlar dediler ki, Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız, ondan başka bir şeye tapınırdık. Onun emri dışında hiçbir şeyi haram kılmazdık. Ondan öncekiler de böyle yapmışlardı. Peygamber'e apaçık tebliğden başka ne düşer. Andolsun ki her ümmete Allah'a ibadet edin ve putlardan kaçının diye peygamberler göndermişizdir. Allah işlerinden kimini hidayete erdirdi, kimini de, kimine de sapıklığı hak etti. Şimdi yeryüzünde gezin de, peygamberleri yalanlayanların sonunu nasıl olduğunu bir görün. Onların hidayeti bulmalarına ne kadar hız göstersen, muhakkak ki Allah dalalete sapanı hidayete erdirmez ve onların yardımcıları da. Allah subhanahu wa ta'ala dikkat ederseniz mutlulardan ve mutsuzlardan yani inanan ve inanmayanlardan hep sahneler yani indirdiği ayetlerden bizlere tablolar sunuyor. Müşriklerin içinde bulundukları şifte aldanmada olduklarını ve kaderi delil getirerek özür beyan etmeye kalkıştıklarını haber veriyor. Evet. 38 39, 40, onlar ölen kimseyi Allah diriltmez diye olanca güçleriyle yemin ettiler. Hayır öyle değil. Bu onun dost doğru bir vaadidir. Ancak insanların bir çoğu bilmezler. Üzerinde ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklayasın ve küfredenler gerçekten yalancı olduklarını bilsinler diye diriltecektir. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece ol demektir. Ve o hemen oluverir. Evet kardeşlerim. İnsan günah işlediği zaman Allah'la bağı kesildiği gibi ilk inkarda ahireti inkarla başlıyor. İşte <gülüyor> Allah subhanahu ve teala da onların öldükten sonra dirilmeye inanmadıklarını hatta hiç kimsenin dirilmeyeceğine dair yeminler edeceğinden haber veriyor. Yani Allah'ın ölüleri diriltmesini uzak görerek peygamberin bu hususta vermiş olduğu haberleri yalanlayarak peygamberlerin verdiği haberlerin zıttına yemin ederek kuvvetli en ağır yeminlere hallerini zorlayarak ölen kimseyi Allah diriltmez diyorlar. Evet kardeşlerim, Allah bizleri bu hallere düşmekten korusun. Daha sonra da Allahı Teala Allah'a dönüşün ve kıyamet günü cesetlerin diriltilmesinin hikmetini beyanlanıyor ki, üzerinde ihtilaflara düştükleri her şey onlara, insanlara açıklayasın diye diriltilecektir. Yani, kötülük edenlere yaptıklarının karşılığını vermesi, güzel hareket edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için. Allah bizi dünyada da, ahirette de mükafatlananlardan eylesin kardeşlerim. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allahu Teala buyuruyor ki: Adem oğlu bana sövmesi yaraşmazken sövmüştür. Beni yalanlaması yaraşmazken beni yalanlamıştır. Beni yalanlamasına gelince, ölen kimseyi Allah bilmez diye olanca güçleriyle yemin ettiler. Ben buyurdum ki hayır öyle değil. Bu onun dost doğru bir vaadıdır, Ancak insanların birçoğu bilmez. Bana sövmesine gelince o muhakkak Allah üçün üçüncüsüdür dediler. Ben de buyurdum ki de ki o Allah birdir, tektir. Samettir, doğurmamış ve doğulmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Hadis İbn-i Ebu Hatim tarafından rivayet edilmiştir. Ve Bukhari ve Müslüm'de de vardır. 41 ve 42 <gülüyor> Zulm edildikten sonra Allah yolunda hizmet eden kimseleri an olsun ki dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret yurdu ise daha büyüktür. Şayet bilselerdi. Onlar sabreden ve yalnız Rablarına tevekkül edenlerdir. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Allah'ın sevabını ve mükafatını umarak Ülkelerinden, kardeşlerinden ve dostlarından ayrılan, Allah'ın hoşnutluğunu dileyerek, Allah yolunda hicret edenlere vereceği mükafatı haber veriyor. Bu ayet-i kerimenin nuzul sebebine bakarsak kardeşlerim, Mekke'de kavimlerince şiddetli eziyete düşer bırakılan ve Habeşistan'a hicret edenler hakkındadır. Onlar kavimlerinin kendilerine eziyeti ağırlaşınca Rablarına ibadet imkanı bulmak üzere onların aralarından ayrılıp Habeş ülkesine hizmet etmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. 43 ve 44 Senden önce de ancak kendilerine vahyeder olduğumuz adamlar gönderdik. Öyleyse bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kitaplar ve apaçık delillerle sana da insanlara da indirileni açıklayasın diye bu zikri indirdik belki düşünürler. Evet. Ayette Ali selamü aleyhi ve selamdan önce geçen peygamberler ve Ali selamü aleyhi ve selamın olduğu gibi beşer olduğunu ve onlara gönderdiğini Allah sana da gönderdik diyerek ve o gönderilen bütün her şeyin zikir zikir kelimesinde zikretmiştir. Daha önceki ayetlere, daha sonraki ayetlere de baktığımızda bunlar gelecek. Misal, Cuma suresinde Allah'ın zikrine koşun derken oradaki zikirdeki kasıt Cuma namazıdır. Hadis şereflere baktığımızda hac zikir, oruç zikir gibi geliyor. Allah subhanahu ve teala buradaki zikirde indirilen emir ve nehi malzemelerin Hepsini bir arada zikretmiştir. 45, 46 ve 47 Kötü işler düzenleyenler Allah'ın kendilerini yere batırmasından yahut haberleri yokken üzerlerine ansın azap gelmesinden emin mi bulunuyorlar? Yahut onlar dönüp dolaşırken kendilerini yakalamasından mı Allah'ı aciz bırakacak değillerdir? Yahut yok olmak endişesindeyken yakalamasından mı? Muhakkak ki Rabb'in rauhtur, rahimdir. Evet. Rabbimiz Sübhano Kuvvet Teala halim olduğunu ve asilere mühlet verdiğini haber veriyor. O asiler ki kötülükleri işlerler, insanları kötülükle çağırırlar, insanlara karşı kötü işler düzenlerler, onları Yere batırmaya kadir olmakla ve azapları haberden, azaptan haberleri yokken, azabın kendilerine nereden geleceğini bilmezlerken, üzerlerine ansızın azabı göndermeye kadir olmakla birlikte, onlara mevlət verilmektedir. Nitekim Rabbimiz spanoku ve Teala başka bir ayetinde, gökte olanın sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. Gökte olanın başınıza taş yağdırmasından emin mi oldunuz? Benim, benim tehditimin nasıl olduğunu yakında bileceksiniz diyor. Evet. 48, 49 ve 50 Allah'ın yarattığı şeylerin gölgelerinin sağa sola vurarak bu eğip Allah'a secde ettiklerini görmüyorlar mı? göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler üstlerinden Rablarından korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar evet Allah subhanahu ve teala cansızı ile hayvanları ile mükellef olan insan cin ve melekleriyle ile bütün yaratıkların her şeyin boyun eğdiği kibriya, celal ve azametinden haber veriyor. Allahu Teala haber verir ki, Gölgesi olan her şeyin gölgesi sağa ve sola doğru meyleder. Gölgesi olan her şey sabah ve akşam gölgesiyle Allah'a secde etmektedir buyurmuştur. Güneş zeval vaktinden kayınca her şey Allah'a secde eder. Ve hem onlar boyun eğerek, küçülerek Allah'a secde etmektedirler. Allah subhanahu ve teala burada göklerde ve yerde bulunan canlılar Allah'a secde ederler buyururken bir başka ayette de kardeşlerim göklerde ve yerdeki kimseler de gölgeleri de sabah akşam ister istemez Allah'a secde ederler buyurmuştur. Fırat suresinde gördük. Ve melekler Allah'ın ibadetine karşı Büyüklük taslamaksın Allah'a secde ederler. Üstlerinden Rablarından korkarak ona secde ederler ve emrolundukları şeyi yaparlar. Allah'a itaate emirlerine uymaya, yasaklarını terk etmeye devam ederler. 51'den 55'e kadar Allah buyurdu ki iki ilah edinmeyin. O ancak tek bir ilahtır. Yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Din de sürekli olarak O'nundur. Yoksa Allah'tan başkasından mı sakınıyorsunuz? Sizdeki her nimet Allah'tandır. Sonra bir sıkıntıya uğradığınızda yalnız O'na sığınırsınız. Sonra sıkıntınızı giderince de içinizden bir grup Rablarına şirk koşarlar. Kendilerine verdiğimize mankörlük etmeleri için geçinin bakalım. Yakında bileceksiniz. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada Allah-u Teala zatından başka ilah bulunmadığını ibadetin tek ve ortağı olmaksızın sadece zatına yaraşacağını her şeyin maliki yaratıcısı ve Rabb'i olduğunu gönüllere yerleştiriyor kardeşlerim. Din de sürekli olarak O'nundur. Evet. Halis olarak şirksiz olarak bir imanı istiyor. Ve oysa göklerde ve yerde kim varsa ister istemez ona teslim olmuştur. Allah subhanahu ve teala fayda ve zararın maliki olduğunu kurun, rızık, nimet, afiyet ve Kula yardımın Allah tarafından onun üzerine bir ihsanı ve fazla olduğunu haber vererek buyuruyor ki sonra bir sıkıntıya uğradığınızda bunu gidermeye ancak onun güç yetirebileceği güç yetirebileceğini bildiğinizden yalnız ona sığınınız. Zavallılar anında ona iltica edersiniz, ondan istersiniz ve imdat diyerek ondan istemeye ısrarla devam edersiniz diyor. Daha sonra da tehditlen buyuruyor ki geçinin bakalım dilediğinizi yapın ve içinde olduğunuz durumdan birazcık faydalanın. Yakında bunun akıbetini görecek, bileceksiniz. 56'dan 60'a kadar kendilerine verdiğiniz rıdıktan bilmediklerine pay ayırırlar. Allah'a and olsun ki uydurup kurduğunuz şeylerden muhakkak sorguya çekileceksiniz. Onlar Allah'a kızlar isnat ederler. Onun şanı yücedir. Hoşlandıklarına da, hoşlandıkları da kendilerindir. Onlardan birine bir kızı olduğunu müjdelesen, içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden, Halktan gizlenmeye çalışır. Utana utana, onu tutsun mu, Yoksa toprağa mı gömsün? Bakın ne kötü hükmediyorlar. Ahirete inanmayanlar kötülük örneğidirler. En yüce örnek ise Allah'ındır. O azizdir, hakimdir. Aleykümselam ve rahmetullah. Rabbimiz subhanahu ve teala yine burada şirk koşan o küfür, ilhat ehli, inatçı kavme seslenerek Allah ile beraber onun dışındaki putlara denk ve eş koştukları şeylere tapınan Putlar için Allah'ın kendilerine rızık, rızık olana, Allah'a ait olanlar ortaklarına giderdi. Ne kötü diyorlardı. Ve onlar, bu Allah'ın, bu da koştuğumuz ortaklarımızındır, dediler. Ortaklarına ait olanlar Allah'a ulaşmazdı. Allah ile beraber ilahlarına hisse ayırarak, verdiklerinden pay ayıran müşriklerin çirkin hareketlerini haber vererek, Onları Allah'a tercihte üstün tutmuşlardı. Allah subhanahu ve teala zatına yeminle bildiriyor ki bu iftiralarından ve uydurmalarından onlara mutlaka sorulacak. Bu yüzden cehennem ateşinden onlara en uygun ve tam cezayı verecek, onlara bunun karşılığını gösterecektir ki Allah'a amd olsun ki uydurup durduğunuz şeylerden muhakkak sorguya çekileceksiniz buyurmuştur aleyküsselamu'rea Rabbimiz sefhanсяhu ve teala sonra müşriklerin Allah'ın kulları olan melekleri dişiler olarak tasvir ettikleri Allah'ın kızları saydıklarını ve Allah ile beraber onlara tapındıklarını haber veriyor onlar bu üç noktada da büyük hata içindedirler Allah'ın çocuğu olmadığı halde önce ona çocuk nispet etmişler Sonda kendileri için hoşnut olmadıkları çocukların en değerli olarak gördükleri kızları Allah'a vermişlerdir. Nitekim Allah subhanahu ve teala başka bir ayette demek erkekler sizin için de dişiler onun. Öyleyse bu insafsız bir paylaşma demiştir. Evet. Rabbimiz subhanahu ve teala hoşlandıkları da kendilerinindir buyuruyor ki onlar kendileri için erkek çocukları seçerler Allah'a nispet etmiş oldukları kız çocuklarını ise kendilerine kabul etmezler. Allah Teala onların bu sözlerinden yücedir. 61 ve 62 Şayet Allah zulümlerinden dolayı insanları yakalayacak olsaydı yeryüzünde bir tek canlı bırakmazdı. Fakat onları Belli bir müddete kadar tehir eder. Müddetleri dolunca onu ne bir an geciktirebilirler ne de bir an öne alabilirler. Beğenmediklerini Allah'a mal ederler. Dilleri de güzel şeylerin kendilerinde olduğunu yalan yere söyler durur. Şüphesiz cehennem onlarındır ve onlar gerçekten aşırı gidenlerdendir. Allah Subhanahu ve Teala zulümlerine rağmen yaratıklarına hilmiyle muamele buyurduğunu haber veriyor. Şayet o kazandıkları mukabilinde onları yakalayıvermiş olsaydı yeryüzü üstünde hiçbir canlıyı bırakmazdı. Adem oğullarının helak olunmasına tabi olarak yeryüzü canlılarının tamamını da helak buyururdu. Sakatrap Celle ve Ala ilim sahibidir. Onların günahlarını örter ve onları belli bir müddete kadar tehir eder. Onlara azabı hemen vermez. Evet. Bu da Allah subhanahu, Allah subhanahu ve teâlâ'nın Rablığıyla alakalıdır. Yani yediren, içiren, yaşatan, öldüren, rızık veren. Kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilen, anında gideren olduğu içindir. Ama İlahlığa baktığımızda ilahlıkta o yönlü değil, ilahlıkta kendisine ibadet edilendir. Burada Allah subhanahu ve Teala önce verdiği nimetleri gündeme getirerek kendisine şirk koşulmamasını, onlara evlatları veren, kızları erkekleri veren kendisi olduğunu böyle olduğu halde kendisine faydası ve zararı bulunmayan bir şeyin onlara hiçbir fayda veremeyeceğini, kızları olduğunda utandıklarını, sıkıldıklarını ve diri diri mezara gömdüklerini, erkek çocuğu ise sevindiklerini haber veriyor. Ve ne kötü taksimat diyerek onların bu yapmış olduğu şeyleri Allah-u Teala kınıyor. Ve kıyamet günü onların suratla ateşe sürükleneceğini Orada onların da unutulacağını ve ebediyen kalacağını söylüyor. Allah bizleri cehennem ateşinden korusun. Oraya girmekten beri diyorsun. 63, 64 ve 65 Allah'a and ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi. Bugün de onların dostu odur. Ve onlar için Elim bir azap vardır. Sana kitabı sırf ihtilafa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve inananlar topluluğuna da hidayet ve rahmet olmak üzere indirdik. Allah gökten su indirir de onunla yeryüzünü öldükten sonra tekrar diriltir. Muhakkak ki bunda dinleyen topluluklar için ayetler vardır. Allah subhanahu ve teala geçmiş ümmetlere peygamberler gönderdiğini ve peygamberlerin yalanlandığını zikrediyor. Ey Muhammed! Senin peygamber kardeşlerin de senin için güzel örnek vardır. Kavminin seni yalanlaması seni üzmesin. Peygamberleri yalanlamış olan müşriklere gelince onları bu işlere sürükleyen yaptıklarını Şeytanın süslemesi, güzel göstermesidir. Bugün de onların dostu odur. Onlar bugün azap ve cezalandırma altındadırlar. Şeytan da onların dostudur. Ancak onlar için herhangi bir kurtuluşa, onları kurtarmaya malik değildir. Onların imdadına yetişecek kimse yoktur ve onlar için elin bir azap vardır. Sonra Rabbimiz Subhanahu ve Teala Resulüne hitaben Allah Teala sana bu kitabı ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyleri insanlara beyan edesin, açıklayasın diye indirmiştir. Kur'an hakkında çekiştikleri her şeyde insanların arasını ayırıcıdır. Bu Kur'an inananlar topluluğuna onların kalpleri için bir hidayet ve ona sarılanlar için de bir rahmettir. Allahü Teala nasıl ki Kur'an'ı küfürle ölmüş kalpler için bir hayat kılmışsa aynı şekilde gökten üzerine su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. allah ve Teala kalplerimizi Kur'an'dan dirilsin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. 66 ve 67- sizin için hayvanlarda da ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkıyla kan arasında size içenlerin boğazından kolaylıkla geçen dutturu bir süt içeririz. Turma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerinden şerbet, şıra ve güzel rızık elde edersiniz. Akleden bir kalım için bunda ayetler vardır. Evet. Allah subhanahu ve teala fışkı ile kan arasından size, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen dup süt buyuruyor ki hayvanın karnından fışkı ile yani işkembesi ile kan arasında dembeyazlığı, kokusu ve tatlılığı ile süt ayrılır. Her biri yerine süzülüp gider. Ee, bizim hayvanlarımız vardır. Çocukluğum benim hayvancılığın içinde geçti. Bizim bir ineğimiz vardı. Baya çok süt verildi. Bir gün baya ıkınmaya başladı. Veterinere götürdük. Aynı insana özen gösterdikleri gibi hayvana da aynen özen gösteriyorlar. Güzelce her şeyi temizlediler. Hayvanı giydirdiler. Güzelce ameliyat ettiler. Baya bir vida, çivi, şubu yutmuş o da tabi rahatsızlık veriyormuş derken veterinerler arasında bir tartışma başladı o veteriner aslen e, yanlış hatırlamıyorsam Hollandalı orada bu süt kesesiyle alakalı şeyi okuduklarında bunun Kur'an'da da geçtiğini duymuş ve iman etmiş Türkiye'de İslam ülkesi diye tutmuş buraya vatandaş olmuş ve veteriner olmuş çok güzel de bir Türkçesi vardı. Ben Türk zannetmiştim tabii. Bizim Türk olan veterinerleri göstererek demişti ki, şu kafirler var ya demişti. Aynen böyle onun sözünü aktarıyoruz. Bunlar gördükleri halde inanmıyorlar. Ben gördüm inandım. Bunlar her gün burayı görüyorlar. Gene de inanmıyor derler demişti. Adamın hidayetine o Hollandalı olan Aslen Hollandalı olan ve Hristiyanmış. Hidayetine bu mesele sebep olmuş. Allah bunu sebep kılmış. Hakikaten de ben hayvancılık yaptığım için gerçekten çok koyun, inek olsun kestim. Özellikle bu dişi olanlarda o damarı hep merak etmişimdir. İnanın tam noktasına getirip de böyle bir ince, çok keskin jilet gibi bir şeyle keserseniz bir taraftan kan damlar, bir taraftan süt damlar. Ve o damarı takip edin, işkemberin içinde kaybolur gider. İşte bunlar Allah Azze ve Celle'nin bize bildirdiği nimetlerden. Allah nimetlerini görüp şükreden kullardan eylesin. Nimetleri görüp de azamlardan bizleri eylemesin kardeşlerim. 68 ve 69 Ve Rabbin Bal arısına vahyetti ki dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin. Sonra her türlü üründen ye. Sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yoldan yürü. Karınlarından insanlara şifa olan renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar. Bunda düşünen bir kavim için şüphesiz ayetler vardır. Evet kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala bize vermiş olduğu nimetlerden süt nimetini anlattıktan sonra şimdi de aynı şekilde deminkinde dikkat ederseniz işkembeden, fışkının içinden, kandan bizim için şifa ne yapmıştı? Bir sütü verdiğini. Buradaysa arının bütün çiçekleri, güzellikleri dolaşarak e, bize şifa verecek bir bal üretmesini arıya öğrettik diyor. Her ne kadar burada vahyettik dese de buradaki öğrettik yani onun hıl kağıtına biz böyle yazdık diyor. Allah subhanu evet. ve Teala. Evet. bu ve Müslim'de gelen bir rivayette kardeşlerim bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve benim kardeşim İshal oldu diyor. Ne yapalım dedi. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ona bal şerbeti içirmesini söylüyor. Adam kardeşine bal şerbeti içiriyor. Sonra tekrar geliyor. Ey Allah'ın Resulü kardeşime bal içirdim. İsali artırmaktan başka bir işe yaramadı. Aleyhissalatü Vesselam ona bal şerbeti içir diyor. Adam yine tekrar geliyor. Ey Allah'ın Resulü kardeşime içirdim. Bu İsali artırmaktan başka bir işe yaramadı deyince kardeşinin karnı yalancıysa ben ne yapayım diyor aleyhissalatü vesselam Allah Resulü Allah mutlaka doğru söylemiş senin kardeşinin karnı ise yalan söylemiştir git ve ona bal içir buyurdu adam gitti ona bal içirdi de iyileşti e, bu hadis-i şerif okuduktan sonra ben sordum birkaç kişiye hakikaten de ishal olan bir insana soğuk bal şerbeti yapıldığında o ishalını gideriyor. Eğer kabutsa birisi sıcak suyla yapılıp da verildiğinde buloğunu bu sefer ishal yapıyormuş. Evet. Yine Buhar ve Müslim'de gelen bir rivayette Ayşe annemizden gelen Ali sallallahu aleyhi ve tatlı ve baldan hoşlandığı belirtilmektedir. Ve yine Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz şifa üç şeydedir. Hacamat yapılan neşter veya balışme veya ateşle sağlamadadır buyurmuştur. Evet. Allah sıhhatini kuvveti hala sizlere verdiği temiz ve güzel rızıklarla rızıklandırsın ve rızkına verdiği rızka hamdeden insanlardan kalsın. Nankörlerden değil. 70 Allah sizi yaratmıştır. Sonra da öldürecektir. İçinizden bir kısmı Ömrünün en fena zamanına ulaştırılır ki bilirken bilmez olur. Muhakkak Allah alimdir, kadirdir. Evet, Allah subhanahu ve teala kulları hakkındaki tasarrufunu, onları yoktan, yoktan var eden olduğunu, bundan sonra onları öldüreceğini haber veriyor. Onlardan kimini bırakacak ki sonunda yaratılışı zayıflığına, ihtiyarlığına ulaşsın? Başka bir ayette ise Allah odur ki sizi güçsüz olarak yaratmıştır. Güçsüzlükten sonra kuvvetli kılmış sonra da kuvvetliliğin ardından güçsüz ve ihtiyar yapmıştır. O dilediğini yaratır, alimdir, kadirdir. Evet. Allah sizi ihtiyarlığımızda da kendisinden korkan aklı gidenlerden değil aklı başında imanlı samimi insanlardan eylesin. 71. Allah rızık hususunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar buyrukları altında bulunanların rızıklarını vermezler. Halbuki bunda hepsi eşittir. Yoksa Allah'ın nimetini bile bile inşar mı ediyorlar? Allah subhanahu ve teala müşriklerin Allah'a koştukları ortaklarının Allah'ın kulları olduklarını bile bile itiraf ettikleri halde Allah'ın ortakları olduğunu sanmalarındaki küfür ve bilgisizliklerini açıklıyor. Nitekim müşrikler haçlarındaki telbiyelerinde bile şöyle derlerdi. Lebbeyk. Senin hiçbir ortağın yok. Ancak senin olan ortak müstesna. Sen ona ve onun sahip olduklarına maliksin. İşte Allah Subhanahu ve Teala onlara ret makamında buyuruyor ki size rızık olarak verdiklerimizde kullarınızın, kölelerinizin sizinle eşit olmasına razı olmuyor musunuz? Nasıl olur da Allahü Teala kendi kulluğu, kullarının ilahlık ve tazim göstermede zatına eşit tutulmasına razı olur? Evet. Allah subhanahu ve teala yoksa Allah'ın nimetini bile bile inkar mı ediyorlar? Buyuruyor ki onlar Allah'ın yaratmış olduğu bitki ve hayvanlardan Allah için bir ayırıyorlar. Sonra da onun nimetini inkar edip ondan başkasına ona ortak koşuyorlardı. Evet. Hasan el Basri şöyle demiştir. Ömer bin Hattab Ebu Musa el Eşari'ye şu mektubu yazdı. Dünyadan olan rızkına kanaat et. Muhakkak Rahman rızık konusunda kullarından bir kısmını diğerlerine üstün kılmıştır. Bilakis bununla hepsini imtihan etmektedir. Rızkı genişçe verdiğini imtihan eder ki Allah'a şükrü kendisine rızık olarak verip mal mülk sahibi kıldığı şeylerde onun üzerine farz kıldığı hakkı yerine getirmesi nasıldır? Aleykümselam ve rahmetullahi 72 Allah sizin için kendinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar, torunlar var etti. Temiz şeyden size rızık verdi. Böyleyken batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetine mankörlük mü ediyorlar? Allah subhanahu ve teala kullarına olan nimetlerini anıyor. Onlar için kendilerinden, kendi cinslerinden ve şekillerinde eşler yaratmıştır. Şayet eşleri başka bir cinsten yaratmış olsaydı ülfet, sevgi ve rahmet meydana gelmezdi. Fakat allah Teala rahmetinden olarak Adem oğullandan erkekler ve dişiler yaratmış. Dişileri erkeklere eşler kılmış. Sonra Allahü Teala eşlerden oğullar ve torunlar yarattığını zikrediyor. Evet. Yiyecek ve içeceklerden temiz şeylerden size rızık verdi. Sonra Rabbimiz Subhanahu ve Teala nimet veren Allah'a ibadette ona bir başkasını ortak koşanlara ret diye buyurarak böyleyken batıla putlara ve eşlere inanıyorlar da Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar diye soruyor 73, 74 ve 75 Onlar Allah'ı bırakarak göklerden ve yerden kendilerine verecek rızıkları olmayan olsa bile veremeyen şeylere mi tapınıyorlar Allah'a benzerler koşmaya kalkmayın Şüphesiz Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah size bir misal verir. Başkasının malı olan ve hiçbir şeye gücü yetmeyen bir köleyle tarafımızdan güzel bir rızka nail olup gizli veya açık infak eden hiçbir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şirkin misalini verirken sizin bir köleniz olsa işte ev işte iş çalış kazan ye iç burada yat deseniz kazandığı ücreti bir başkasına verse size vermese siz bundan memnun olur musunuz? İşte şirkin misali budur demiştir. Tirmizi kitabı misalda. Yetmiş altı Allah iki kişiyi de misal veriyor biri hiçbir şeye gücü yetmez bir dilsizdir ki efendisine yüktür nereye gönderse bir hayır getirmez bununla doğru yolda olup adaleti emreden bir olur mu hiç evet bununla put ve hak teala kastedilmektedir yani put dilsizdir konuşamaz ne hayır ne de başka bir şey söyleyemez bütünüyle hiçbir şeye güç yetiremez. Konuşması ve çalışması yoktur. Bunlara ilaveten o efendisine bir yük ve bir külfettir. Nereye gönderse bir hayır çıkmaz. Uğraşmasında başarıya ulaşmaz. Nitelikleri böyle olan biriyle doğru yolda olup adaletle emredeni sözü hak, işi dost doğru olan bir kimse bir olur mu diyerek Allah ve teala onların taptıkları putun yanlış olduğunu gösteriyor. 77, 78 ve 79 Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet hadisesi ise ancak bir göz kırpma gibi veya daha yakındır. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Sizi annelerinizin karnından Allah çıkardı. Hiçbir şey bilmezdiniz ve size kulaklar, gözler, gönüller verdi ki şükredesiniz. Göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçan kuşlara bakmıyorlar mı? Onları Allah'tan başka kimse tutmaz. İnanan bir kavim için muhakkak ki bunda da vardır. Aleyküm selam ve Allah subhanahu ve teala her şeye güç yetiştirici olduğunu, temalini göklerin ve yerin bilinmezliklerini bildiğini haber veriyor. Bu sadece ona mahsustur. Dilediklerini mutlali kılması dışında, hiç kimse göklerin ve yerin bilinmezliklerine mutlali değildir. Bütün bunlar muhalefet edilemeyen ve engel olunamayan, karşı durulamayan, tam gücü içindedir. Bir şeyi murat buyurduğu zaman, ona sadece ol der, o da hemen kulu verir. Evet, Rabbimiz Pan Huvvet Teala burada yine kullarına nimetlerini hatırlatıyor. Ve buna karşılık nankörlük yapmayın. Bana kulluk edin. Size fayda ve zarar veremeyecek her şeyden uzak durunca. Evet. 80, 81, 82 ve 83 Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı. Ve size hayvan derilerinden gerek göç gününüzde, gerek konduğunuz günde hafifçe taşıyacağınız evler günlerinden, yapağlarından, kıllarından bir zamana kadar giyinlik, döşemelik ve ticaret kumaşı verdi. Allah Yaratıklarından sizin için gölgeler yapmış, dağlarda sığınacağınız barınaklar var etmiş, sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, harpte muhafaza edecek zırhlar vermiştir. Müslüman olasınız diye size olan nimetin işte böyle tamamlamıştır. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen ancak açıkça tebliğdir. Ancak açıkça tebliğdir. Allah'ın nimetini hem bilirler hem de inkar ederler. Zaten onların çoğu kafirdirler. Evet. Rabbımız Sübhanahu ve Teala kulları üzerine nimetlerini tamamladığını zikrediyor. Onlar için bir sükun yeri olan sığınacakları, gizlenecekleri, çeşitli faydalanma yollarıyla istifade edecekleri evler yaratmış onlar için hayvan derilerinden evler vermiştir. Bu evleri seferlerinde kolaylıkla taşırlar yolculukta ve ikamette kolaylıkla kurarlar. Koyunların yünlerinden, develerin ve keçilerin kıllarından döşemelikler vermiştir. Evet, eğer bu beyan ve nimetlerden sonra yüz çevirirlerse Onların yaptıklarından sana herhangi bir vebal yoktur. Sana düşen ancak açık açıkça tebliğdir ki sen de onlara karşı bunu yerine getirdin. Allah'ın nimetini bilirler. Bunları kendilerine ihsan edenin Allah olduğunu, bunları kendilerine bağışlayanın O olduğunu hem bilirler hem de inkar ve onunla birlikte bir başkasına ibadet eder. Yalnız ve rızkı onun gayrısına isnat ederler. Zaten onların çoğu kafirdirler buyuruyor. Aleyküm selam ve 84'ten 88'e kadar bir gün her ümmetten birer şahit getiririz. İnkar edenlere itiraz için izin verilmez. Özürleri de dinlenmez. O zalimler azabı görünce ne hafifletilir ne de mühlet verilir. Allah'a şirk koşanlar Şirk koştuklarını gördüklerinde derler ki, Rabbimiz işte şunlar seni bırakıp da kendilerine yalvardığımız şeriklerimizdir. Bunlar da onlara doğrusu siz yalancılarsınız diyerek söz atarlar. O gün Allah'a arzı teslimiyet ederler. Uydurdukları şeyler onlardan uzaklaşıp gitmiştir. Küfredip de Allah yolundan alıkoyanlara bozgunculuk yaptıklarından dolayı Azap üstüne azap artırdık. Evet. Allah subhanahu ve teala Allah'a bir iftira alarak tapına gelmekte olduğu şeyleri onlardan uzaklaştırıp yok olup gitmiştir. Onlara yardım edecek ve onları kurtaracak hiç kimse yoktur. Küf edip de Allah yolundan alıkoyanlara bozgunculuk yaptıklarından dolayı azap üstüne azap sattırdık bir azap küfürlerinden dolayı, bir azap da insanları hakka tabi olmaktan alıkoydukları içindir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala başka bir ayette, Onlar hem bundan Kur'an'a tabi olmaktan vazgeçirmeye çalışırlar, hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Onlar sadece kendilerini helaka sürüklerler de farkına varmazlar diyor Rabbimiz ve Teala. 89 O gün her ümmetten bir kişiyi aleyhlerine şahit tutarız. Seni de onların üzerine tas tamam, tamam şahit olarak getirdik. Sana her şeyi açıklayan hidayet ve rahmen, rahma, rahmet Müslümanlara da bir müjde olarak kitabı indirdik. Allah subhanahu ve teala kulu ve elçisi Muhammed aleyhisselama hitaben buyuruyor ki o gün her ümmetten bir kişiyi aleyhlerine şahit tutarız. Seni de ümmetin üzerine taftaman şahit olarak getirdik. Ey Muhammed o günü an. O günün korkusunu Allah'ın o günde sana vereceği yüce şeref ve yüce makamı an. Bu ayet Abdullah İbni Mesud'un ve Vesselam'a Nisa Suresinin baş kısmını okuduğu zaman ulaşmış olduğu ayetin aynısıdır. İbn Mesud her ümmetten bir şahit kıldığımız ve onlara da seni şahit getirdiğimiz zaman bakalım nice olacak. Nisa 41 ayetine ulaştığında Ali sallallahu aleyhi ve sellem Bu yeter buyurmuş ve İbn Mes'ud der ki döndüm bir dene göreyim. Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in gözlerinden yaş boşalmış. 90 Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve taşkınlığı ise yasaklar. İyice dinleyip tutasınız diye öğüt verir. Allah subhanahu ve teala kullarına, biz kullarına buraya kadar olan ayetleri zikredip, verdiği nimetlere hatırlatıp, kendisine asla aşır koşmamamızı ve bunun akabinde eşitlik ve adaleti emrettiğini, iyiliğe çağırdığını haber veriyor. Allah subhanahu ve teala tutanlardan eylesin. İsyan edip, fısk içinde gidip, Rabbini unutanlardan eylemesin. 91 aitleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Pekiştirdiğiniz yeminleri bozmayın. Çünkü Allah üzerinize kefil yapmışınızdır. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir. İprini iyice Eğirip katladıktan sonra söküp bozan kadın gibi olmayın. Bir ümmetin diğerinden daha çok olmasından ötürü yeminlerinizi aranızda aldatma vasıtası yapıyorsunuz. Allah onunla sizi imtihan eder. Kıyamet günü ihtilaf ettiğiniz şeyler elbette size beyan edecektir. Evet. Allah subhanahu ve teala'nın emrettiklerinden birisi de anlaşmalara vefa gösterme, pekiştirilmiş yeminleri muhafaza etme. Bu sebepledir ki yeminlerinizi bozmayın diyor. Ama yeminlerinizde Allah'ı iyilik etmenize, fenalıktan sakınmanıza engel yapmayın. İşte bu, yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefaretidir. Yeminlerinizi tutun buyurmuş, yani daha hayırlısını gördüğünde kefaretini vermekle ancak bozmayı caiz görmüştür. ve vesselam Efendimiz Allah'a yemin olsun ki ben Allah dilerse yemin eder ve bir başkasını ondan daha hayırlı görürsem hayırlı olanı yapar ve yemini bozarım demiştir. Yine bir rivayette yeminin kefaretini veririm buyurmuştur. Evet. Anlaşmayı bozmayı yasaklıyor. Yemin ettiğinizde ise daha hayırlısını gördüğünde o yemini bozun kefareti nedir? Yine daha önce Maide suresinde gördük yediğinizden on fakiri yedirmek, giydiğinizden giydirmek veya arka arkaya üç gün oruç tutmak sahabe soruyoruz ey Allah'ın Resulü bu sıralamaya mı dikkat edeceğiz yoksa biz bunda muhayyer miyiz? hangisini isterseniz onu seçme hakkında sahipsiniz buyurmuştur 93'ten 96'ya kadar Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Ama O istediğini saptırır. istediğini doğru yola iletir. İstediklerinizden muhakkak sorumlu tutulacaksınız. Yeminlerinizi aranızda hile ve bozgunluk vesilesi yapmayın. Çünkü bu yüzden sağlamca yere basmakta olan ayak kayabilir. Allah yolundan alıkoyduğunuz için kötü bir azap tadarsınız ve sizin için büyük bir azap vardır. Allah'ın ahdini az bir pahaya satıp değiştirmeyin. Eğer bilirseniz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah'ın katında olanlar ise sonsuzdur. Sabredenlere mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle ödeyeceğiz. Allah subhanahu ve teala Ey insanlar Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Buyuruyor ki başka bir yerde eğer Rabbim dileseydi yeryüzündeki insanların hepsi iman ederlerdi. Aranızı düzeltir ve aranızda ihtilaflar, zıtlaşmalar kin ve düşmanlık koymazdı. Rabbim dileseydi bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Onlar ise hala ayrılıktadır buyuruyor. Evet. Sonra Allah-u Teala kullarını yeminleri hile huda vesilesi edinmekten sakındırıyor. Çünkü bu yüzden sağlamca yere basmakta olan ayak kayabilir diyor. Ve bizi dürüstlüğe davet ediyor. Sabredenlere mükafatlarını yaptıklarından daha güzeliyle ödeyeceğini bildiriyor. Allah bizi onlardan eylesin. 97 ve 98 Kadın olsun, erkek olsun. Her kim inanmış olarak iyi amel işlerse ona hoş bir hayat yaşatacağız. Mükafatlarını yaptıklarından daha güzel, güzel ödeyeceğiz. Kur'an okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığınız. 99 ve 100 Doğrusu inananlar ve yalnız Rablarına güvenenler üzerinde onun bir nüfusu yoktur. Onun nüfusu sadece onu dost edinenler ve Allah'a şirk koşanlar üzerinedir. Evet. Allah subhanahu ve teala güzel amel işleyenlere Allah'ın vaadi cennete koyma ve cennette içinde gözün gönlün idrak edemeyeceği şeyler diyor. Daha sonra Rabbimiz subhanahu ve teala peygamberinin diliyle kullara olan emrini onlar Kur'an okumak istediği zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmasını emrediyor ve bu sizin üzerine üzerinize bir emirdir diyor. Doğrusu inananlar ve yalnız Rabblerine güvenenler bunların üzerinde şeytanın hiçbir sultasının olmadığını ve onlara hiçbir zarar veremeyeceğini söylüyor. Onun nüfusu sadece şeytana kulak verenler, onu dost edinenler, inkarda, küfürde, sapıklıkta ve şirkte devam edenler olduğunu söylemiştir. 101 ve 102 Biz hiçbir ayetin yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman Allah ne indirdiğini gayet iyi bilirken onlar sen sadece uyduruyorsun derler. Hayır, onların çoğu bunu bilmezler. De ki, onu ruhul kudus, müminlerin imanını pekiştirme, Müslümanlara hidayet ve müjde olmak üzere Rabbin katından hak ile indirmiştir. Allah subhanahu ve teala, müşriklerin akıllarının zayıflığını, sebat ve inançlarının azlığını, üzerlerine mutsuzluk yazılmışken, onların iman etmelerinin tasavvur dahi olmamayacağını haber vermekte. Zira onlar hükümlerin nasihleriyle mensuhlarının değiştirileceğini gördükleri zaman Resul için sen sadece uyduruyorsun yalancısın derler. Halbuki Rab Teala dilediğini yapan dilediği hükmü verendir. 104 ve 105 103, 104 ve 105 Amdolsun ki ona mutlaka bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Kast ettikleri kişinin dili yabancıdır. Kur'an ise apaçık Arapçadır. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah doğru yola eriştirmez. Onlara elin bir azap vardır. Allah'ın ayetine inanmayanlar sadece yalan uydururlar. Ve işte onlar yalancıların ta kendileridir. Evet. Allah subhanahu ve teala müşriklerin söylemekte oldukları yalan ve iftiraları haber veriyor. Onlar, onun bizi okumakta olduğu Kur'an'ı Muhammed'e ancak bir insan öğretmektedir diyorlardı. Ve aralarında Kureyş boylarından birisinin kölesi olan, dili yabancı olan birine işaret ediyorlardı. Allah subhanahu ve teala onlara bu kastettiklerin ancak bir yalan olduğunu o nispet ettikleri insanın dilinin bile Arapça olmadığını açıkça haber veriyor. Ve zikrinden yüz çevire Resul'a indirmiş olduklarından kafir olan, bilmez gibi davranan, onun Allah katından getirmiş olduğuna iman niyeti olmayan kimseleri hidayete erdirmeyeceğini haber veriyor. 106'dan 109'a kadar Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlananların dışında her kim imanından sonra Allah'ı tanımayıp küfre göğüs açarsa işte Allah'ın gazabı o gibilerin başınadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Bu dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ve Allah'ın da kafirler topluluğunu hidayete eriştirmemesinin ötürü böyledir. Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimseler ve kâfirler de işte bunlardır. Şüphesiz ki ahiret gününde hüsrana uğrayacaklar da bunlardır. Evet. Allah Teala imandan ve basiretten sonra Allah'ı inkar eden, göğsünü küfre açan ve küfürde karar kılanlara gazap edeceğini haber vermekte. Zira onlar önce imanı tanımışlar, sonra ondan dönmüşlerdir. Muhakkak ki ahiret yurdunda onlar için büyük bir azap vardır. Çünkü onlar dünya hayatını ahirete tercih etmişler. Dünya sebebiyle dinden dönmeye atılmışlardır. İşte Allahü Teala onların kalplerine hidayet bahşetmeyecek. Hak dini üzerinde sabit kadem kılmayacaktır. allah ve Teala bizleri imanda sabit kılsın. Ve yine... Rabbimiz Sübhanahu ve Teala burada imandan sonra küfre dönemleri de ayırıyor. Zorla, baskıyla kendisinin küfre girdiğinde onlara bir zarar olmadığını söylüyor. Aynen Yasir'e baktığımızda Ammar bin Yasir'e onun kafasına veya canına kast ettiklerinde Lat, menat, Uzda, Hubel dediğinde sahabeler onun imandan sonra küfre döndüğünü söylemişler aleyhissalatü vesselam efendimiz kendisine gelip sen bu sözleri söylediğinde kalbinde en ufak bir meyil değişiklik oldu mu diye sorduğunda Ammar hayır demiştir aleyhissalatü vesselam Ammar omuzlarına kadar iman yüklü buyurmuştur buradaki kasıt bilerek isteyerek dünyanın nimetlerine dalıp ahireti onun karşılığında verenlerden bahsediyor Allah bizi bu duruma düşmekten beri buyursun. Hem bizleri hem de bizden sana gelen nesilleri. 110 ve 111 Hem Rabb'ın işkenceye uğratıldıktan sonra hicret eden sonra Allah yolunda savaşan ve sabredenlerle birliktedir. Muhakkak ki Rabb'ın bundan sonra da gafurdur, rahimdir. O gün herkes öz nefsi için uğraşacaktır herkes ne yaptıysa kendisine eksiksiz olarak verilecek onlar asla haksızlığa uğratılmayacaktır burada da hizmet, savaş ve sabır anlatılıyor bunlar Mekke'de kavimleri içinde zayıf ve hakir görülen kavimleri içinde fitne üzere onlara boyun eğen diğer bir sınıftır sonra onlar hicret ile kurtuluş imkanı bulmuşlar Allah'ın hoşnutluluğunu ve bağışlamasını dileyerek ülkelerini, ailelerini ve mallarını bırakmışlar. Müminlerin yoluna girmişlerdir. Onlarla birlikte kafirlerle cihad etmişler, sabretmişler. Allah subhanahu ve teala burada haber veriyor ki, onların bu işlerinden fitneye icabet etmelerinden sonra Allah'a döndükleri günde onlar için Allah kafurdur ve rahimdir. 112 ve 113 Allah size huzur ve güven içinde olan bir kasabayı misal olarak verir. Her yandan oraya bol bol uzdük geliyordu. Ama Allah'ın nimetine nankörlük ettiler de yaptıklarından dolayı Allah onlara açlık ve korku belası tattırdı. Andolsun ki onlara kendilerinden bir peygamber gelmişti de onu yalanlamışlardı. Zulüm ederlerken kendilerini azap yakalayı Evet. Bu Mekke ahalisinin kastedildiği bir misaldir. Mekke emin, huzur ve sukun yeriydi. Çevresinden insanlar öldürülmeye veya esir edilmeye düşer iken oraya kim giderse emniyette olur korkmazdı. Allah subhanahu ve teala da onlara vermiş olduğu bu nimeti hatırlatıyor. 114'ten 117'ye kadar Artık Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Eğer ona kulluk edecekseniz, Allah'ın nimetine şükredin. O size ancak ölüyü, kanı, domuz etini, bir de Allah'tan başkası için kesilmiş olan olanı haram kıldı. Mecbur olan saldırmama, haddi aşmama şartıyla bunun dışındadır. Şüphesiz Allah kafurdur, rahimdir. Diliniz yalan yere vasıflandıra geldiğiniz için her şeye şu helaldir. Bu haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz ki Allah'a karşı yalan uyduranlar asla selah bulmazlar. Az bir geçim ve ardından onlara elim bir azap vardır. Evet. Allah subhanahu ve teala inanan kullarına temiz rızkıdan yemeği bu rızıklardan dolayı kendisine şüphe emrediyor. Ve Sadece dilinizin vasfettiği bir şeye şu helaldir, bu haramdır demeyin muhakkak ki bu Allah'a bir iftiradır. Allah'a iftira eden de asla felah bulmaz diyor. Ve daha sonra Rabbimiz subhanahu ve teala Allah'a yalan uydurandan da ne dünyada ne de ahirette felah bulamayacağını, dünyada onlar için az bir geçimlik olduğunu, ahirette ise elin bir azap olacağını söylüyoruz. 118'den 123'e kadar sana anlattıklarımızı daha evvel Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmemiştik fakat onlar kendilerine zulmetmişlerdi. Hem Rabbin bilmeyerek kötülük işleyip de tövbe eden ve ıslah olanlardan yanadır. Bundan sonra da Rabbin muhakkak gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki İbrahim başlı başına bir ümmetti. Allah'a itaat ederdi ve bir muahit idi. Hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Onu beğenip seçmiş, kendisini doğru bir yola iletmişti. Dünyada ona bir iyilik verdik. Doğrusu o ahirette de iyilerdendi. Sonra sana muahit olarak İbrahim'in dinine uy, o hiçbir zaman müşriklerden olmadı diye vahyettik. Allah subhanahu ve teala kulu, elçisi, halili, muvahhitlerin önderi, peygamberlerin babası İbrahim'i över ve onun müşriklerden, Yahudilerden ve Hristiyanlıktan uzak deri olduğunu haber veriyor. Evet, bu sebepledir ki o hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Sonra da sana muvahit olarak İbrahim'in dinine uy diye vahyettik. Onun kemali, büyüklüğü, Allah'ı birlemesinin ve yolunun sıhhatinden olarak ey Resulü'nün sonuncusu ve peygamberlerin efendisi sana muvahit olarak İbrahim'in dinine uy ve hiçbir zaman müşriklerden olmadı diye vahyettik diyor. De ki, şüphesiz Rabb'im beni dosdoğru yola iletti. Halis muvahhid olan İbrahim'in dinine. İbrahim müşriklerden olmadı diyor. Evet. Aleyhissalatü ve da onu misal olarak veriyor. 124. Cumartesi ancak o gün üzerine ihtilafa düşenlere fark kılındı. Şüphesiz Rabb'in onların ihtilaf ede geldikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Şüphesiz Allah her milleti ibadet için toplanacakları haftada bir günü meşru kılmıştır. allah Teala bu ümmet içinde cuma gününü koymuş. Zira cuma günü Allah'ın yaratıkları ikmal ettiği, yaratıkların kendisinde toplandığı ve Allah'ın kulları üzerine nimetinin tamamlandığı altıncı gündür. allah Teala'nın bu günü Hz. Musa'nın dilinden İsrailoğullarına meşru kıldığı onların bundan ayrılarak cumartesi gününü seçtiklerini söylemiştir. Zira Allahu Teala o günde cuma günü yaratılışları kemalerden yaratıklardan herhangi bir şey yaratmamıştır. Buhari ve Müslüm'de gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam biz yaratılışta sonuncular, kıyamet günü ise ilk deriz. Şu kadar var ki onlara kitap bizden önce verilmiş Sonra onlar Allah'ın kendi diller üzerine fark kılmış olduğu günlerinde ayrılığa düşmüşler ve Allahu Teala o güne bizi hidayet buyurmuştur. İnsanlar bu hususta bize tabiydiler, tabidirler. Yahudiler yarın, Hristiyanlar yarından sonradır buyurmuştur. Yine Ali salatü vesselam efendimiz Allahu Teala bizden öncekilere cumayı kaybettirmiştir. Cumartesi günü Yahudiler için, pazar günü Hristiyanlar içindi. Allahü Teala bizi getirdi ve bizi Cuma gününe eriştirdi. Böylece Cuma, Cumartesi ve pazarı fark kılmış oldu. Onlar burada olduğu gibi kıyamet günü de bize tabidirler. Dünya halkından sonuncular biziz, kıyamet günü ise ilk deriz. Bütün yaratıklardan önce haklarında hüküm verilecek olanlar da biziz buyurmuştur. Bunu Müslüm nakletmiştir. 125. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde tartış. Muhakkak ki Rabbin yolundan sapanları en iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Evet, hikmet ve güzel öğütle daveti emrediyorum. Allah subhanahu ve teala elçisi aleyhissalatü vesselama yaratıkları Allah'a hikmetle çağırmasını emrediyor. Rabbinin yoluna güzel öğütle davet et buyuruyor. Tartıştığında da onlarla en güzel şekilde tartış buyuruyor. Evet. Ve Allah muhakkak ki yolundan sapanları en iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir buyurmuştur. Aynı Firavun'a Musa Aleyhisselam'ı gönderdiğinde de ona yumuşak söz söyle ona ki anlar buyurmuştur. Halbuki onun anlamayacağını bildiği halde. 126, 127 ve 128 Eğer ceza verecek olursanız ancak size reva görülen ukubetin misilleriyle ceza verin. Sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha iyidir. Sabret, senin sabrın ancak Allah içindir. Üzülme onlara, kurdukları düzenlerden dolayı da endişe etme. Şüphesiz ki Allah, muttakiler ve ihsan edenlerle beraberdir. Evet. allah Teala, kısası uygulamada ve hak almada, benzerliğe riayetle, adaletle emrediyor. Evet. Ne olursa olsun, yumuşak davranmayı, onlara karşı güzelce tartışmayı ve Allah'ın emirlerini unutmamayı emrediyor. Bu Nahl Suresi de burada bitti. Hamd alemlerin Oradan Ondan yardım diler, ondan mağfirettileriz. Haber de bizim için azık eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Elhamdülillah, herhabbülâremez.